Ağozu Allah'tan Şeytan'ın انما ما غنيمتم شيئا فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله Bilin ki Vallahu ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفهولا Walakin liyaqdi Allahu amran kana mafdulan liyahliku man halaka an baynin wa yahyama hayyan baynahu wa innallaha lsemi'un Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile, tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı, yıllardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir. Ve izvurikumuhum, izilteqaytum fi ayyunum qalilou, ve yuqallilukum fi ayyunihim. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيَقَضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir. Ya eyyühellezîne âmenû İzâ lakîtum fiyaten fethutu ve zhfurullâhe kefîran leallekum tuflihûn Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ve Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinize çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Ve if zeyyene lehumu şeytanu ve kâle la gâlib lehumul yevme minen ناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ O zaman... Şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp ben sizden uzağım ben sizin görmediklerinizi görüyorum ben Allah'tan korkarım Allah'ın azabı çok şiddetlidir demişti. اِذْ O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ اَوْجُوهَهُمْ وَاَدَبَارَهُمْ Yıdırlı bunu jövhem ve adbarı hem Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve ''Tadın yangın azabını, işte bu kendi ellerinize yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez.'' diyorlardı. ''Kedâ bi âli fir'avne vel lezîne min qablihim keferû bi âyâti illâhi fe ehadahumullâhu bi zunûbihim. İnne allâhe qawiyyun şedîdül Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir. Bu böyledir çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Ve bî'l-Firavun ve'l-lezîn min qablihim ve bunların davranışı Tıpkı firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Ellezine ahedte minhum thumma fi kulli la Ey Muhammed, onlar kendileriyle antlaşma yaptığın sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir. <gülüyor> Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar. وَإِنَّا كَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اِنَّ لَا يُحِبُّ Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez. <Sessizlik> İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. واعد لهم ما استطعت من قوه والمرابط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ وَأَنْتُمْ لَا Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı,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 eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir. <gülüyor>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 eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah, Onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. ye eyyühen nebiyü hasbukallahu ve menittebaake minel müminin. Ey peygamber! Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وَإِنْ يَكُمْ مِنْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı yirmi kişi olsa iki yüz kişiyi yenerler. Eğer içinizden yüz kişi olsa, inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Al-an <gülüyor> Allahu وَإِنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı yüz kişi olsa, 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden bin kişi olsa, onlar da Allah'ın izniyle 2000 bin kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir. Ma kana l en ay ykun lehu asrahatta yuthkin fi'l-ard. Turi dun arzadunyaa ve yuridul-akhirah. Allah aziz, hakim. Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah'ta ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Laula kitabımın Allahı Eğer Allahın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Takulû Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eyyühen-nebiyü kul limen fi eydikum min el-esra, ya'lemullah fi kulubikum khayra. <Sessizlik> <Sessizlik> ey peygamber elinizde bulunan esirlere de ki eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَاِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدَ eğer sana hainlik yapmak isterlerse onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. İn الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء وبعض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 Vallahu bima taamalon basib. İnanıp hicret edenlere, malları ile canları ile Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden Mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa, o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا İllâ tef'alûhutekun fitnetun fil ardı ve fesâdun kabîr. İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَا وَنَصَرُوا اُولَٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya işte gerçek müminler onlardır onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır vallzîne âmenû min ba'd ve hâcerû ve câhedû me'akum fa'ulâ'ike minkum ve ulül erham bi Fî Allah İnnallâhe şeyin Sonradan iman edip de hicret edenler Ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince işte onlar da sizdendir Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti, Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru, Beraat'dir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki hac kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hz. Ali, bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure, müşriklerin bundan sonra Kabeye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir. <Gülüyor> Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur. Fsihû fi'l-ard aibrete Ey müşrikler. Dört ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'sa kafirleri rezil ve rüsva eder. Ve ebânun minallâhi ve rasûlihi <Sessizlik> ilen nâsi yevmel haccil Allah ennallâhe berî'um Müşrikin ve Rasulü, fain tıbetim, fihû xayır alkum, fain tawliyim, tağlamu, en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! inkar edenleri acı bir azapla müjdele. İllellezine <gülüyor> ahet تُم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden, size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah, haksızlıktan sakınanları sever. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْفُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم Aram aylar çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse, yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.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 sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır. Kayfa yekunu lilmüşrikîn ahdun 'inda'llâhi ve 'inda rasûlihî illellezîne âhedtum اِلَّا <Sessizlik> الَّذ۪ينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَسْتَقَامُوا لَهُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ <Sessizlik> الْمُتَّقِيمُ Mescid-i Haram'ın yanında, kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında, müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever. Keyfe ve in yuharu aleykum la yarkubu fikum illa ulâzim. Yuruddunakum bi ve ta bâ ve Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır. İşterav bi âyâti illâhi femenen qalilen fesaddû an sebilih. İnnehum sa'a ma kanu ya'malun Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür. La yarqubuna fi mu'minin illavallazi inne وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَلُونَ Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَاتَوُوا الصَّكَاتَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz. وَاِنَّكَ فُوْا اَيْمَانَهُمْ بعد عهدهم وفعلوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُونَ Eymanenhum wa hamu bi ikhracir yeminlerini bozan peygamberi yurdundan çıkarmaya geltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.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 Vallahu alimun hakim. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hem hasibetum entu terfu ve lem ma ya'lam illahu alladheena cahadû minhum ve lem yattahizû min dûlillahi ve la rasûlihi ve la'l mu'minîna velîje. Vallahu habîrun bimâ ta'malûn. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ma Allahi ala khalidun. Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken. Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. İnnemâ yağmur mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âkhiri ve eqamassalâh ve ve ve illa Allah min Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazı kılan zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler. A j'al-tum sika'yat al-haj wa'imarat al-masjid ve fi sabilillah. Ey müşrikler siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez. Alâllâh, olsun. Alâllâh, olsun. Alâllâh, olsun. Alâllâh, Hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. ''Yübeşşiruhum Rabbuhum bir rahmetin minhu ve rizzânin ve cennâtin lehum fîhâ neîm Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. <Sessizlik> <Sessizlik> Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah'ın yanında büyük bir mükafat vardır. Ye eyhellezine amemu la tetekhuzuu abaakum la tetekhuzuu ebe ve ihwanikum <Sessizlik> eulia in istahab kufra ala iman ve minkum ey iman edenler eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir. Kul in kâne âbâukum ve ebnâukum ve ikhvânukum ve ezvâgukum ve aşîratukum ve emvâluni qatarftumûhâ.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 Ey Muhammed de ki Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız Kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret Ve hoşunuza giden meskenler Size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez. Lakin nasırakumullahu fi mawaatin kathiratu ve yuma hunaini, iz ağjabetkum kathiratukum, falam tuğn yankum şeya. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ <مُدَبِر۪ين> ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız. Dum enzelallahu sakinatehu ala rasulihi ve alal mu'minina ve enzel cududan lem taruha ve adzabe'l Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı İşte kafirlerin cezası budur ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ عَلَى يَشَاءُ Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.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 kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeylere haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın ve baletin Yahudiuzayir bin Allah ve baletin Nasır el Yahudiler. Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında gebeledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar. İttehazü ehbârahum ve ruhbânehüm erbâbem من دون الله وال messiah بن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها لا إله واحد اللّه إله إلاه سبحانه ما يشركون onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.